otuz kişidir. Kimisi otuz, kimisi kırk, diyor. Onların kalbi Halil Rahman olan İbrahim Aleyhisselam'ın kalbidir. Şimdi daha evvelki derslerimizde hatta çok evet bir derste e, okuduk her velinin mizacı bir peygamber gibidir. Bu da Hazreti İbrahim'in bir e, meşrebinde halka onların yüzü suyu hürmetine yağmur yağar veya malukat onların hürmetine kürk verilir. Ne zaman onlardan biri yapat ederse Cenab-ı Hak onun yerine başka bir kimseyi eder kılar. Radi Peygamberin sözü. Bu bu hadis yağmurs. Sagir'de yani küçük bir kitaptan de aynen cibayet olmuştur. Bundan dolayı ya sıfatlarını, sıfatı Hakk'a tebdil ermiş oldukları veya istedikleri yerde kendilerinden bir bedel gösterdiklerinden o sefati kirama aptal, aptaldir. Yani şöyle buna, Türkçesi şu. Bundan dolayı ya sıfatlarını, kendi sıfatlarını, içindeki sıfatları, sıfatı hakkat gibi onlar değiştirilmiş. O Allah'ın sıfatlarını kullanaraktan daha doğrusu oldukları veya istedikleri yerde kendilerinden bir bedel gösterdiklerinden o kendilerince sıfatları büyük güç kadereken yapmalarından o zevat zevat-ı ama iftihar etmişlerdir. Onların Cisimlerini nur ile yurmuşlardı ki melekten yeri gitmişler ve ruhtan daha safi olmuşlardır. Şurada insanlar meleklerden daha daha şey, ileridir. Çünkü melekleri şeytanet yoktur. Nefis yoktur melekler. Basit Allah'a ibadet dediklerini beklerler, yaparlar. Ama insanlarda nefis var ve de. Nefislerin yenildikten sonra meleket ya, nefisleri yenilmekte bir hayır zor. İnsanın nefsini yenmesi bir hayır zor. Öğret lazım. Yani Kadir Gecesi'nde ruh ve melekler zemine inerler. Ayet-i ruh olmak ihtimali de vardır ki e zaten Meslep Hazreti Cebrail diye onu anlıyoruz. Burada bir şüpheli şey var. Onu muazzam bir melek, ya bir sınıf, melâki olduğuna rivayet edilmiştir. E biz hep Hazreti Cebrail'den beraber geldi diye. Yapıyorlar. Sen de celil ve azim olan, celil çok büyük, azim de genel çok büyük, çok kuvvetli. Ulan Allah'ın sıfatlarıyla ile mevsupsun. Allah'ın sıfatları sende de var. İbrahim Halil -Aleyhi Aleyhisselam gibi hastalık ateşinden geç ve afiyet bul. Sen Allah'tan sakın çok da bunu okumayın. Sen Ana sırı elba, dört ana unsur, ana yani dört ana unsur. Mizacına köle olan ey ana sırı elba, mizacına köle olan hüsametin, sen dünya dünyada varsan şimdi i̇şte dört dört ana unsurdan meydana geldin. O hastalık ateşinde İbrahim Peygamber olduğu ve verdi selam olur ondan da o insanlık o dört anasıyla o tabi olan şimdi geçer selamete erersin. Şurada neydi o, neydi, o, neydi o? Soğuk ve selamet rahatlık. Nasıl Hz. İbrahim yanmaktan hani, ateşe atıldı. Yanmadı. Sen de bu dört e, anası ateşinden kurtul ve ses, selamete er. Hz. İbrahim Babillerin puthanesine girmiş, ibadethanelerine girmiş, oradaki putları kırmış, baltayı en büyük putun boyuna asmıştır ki bir ders evvel bunu okuduk. Bunun cezası olmak, Birine ne unutun emile ateşe atıyordu. Urfa'da bugün Halil Rahman dediğim havuz var. O havuzun o mabed camisi var. Orada teyate onun arkas iki adrekt var. O ya mancırıklar, mancırık denen bir yay ile çalışan bir şey var. Ateci bir şey var. O ya ateşe ateş atmışlar mancırı bağlamışlar. Ateş mancırı bağlamışlar ateşe. Mancır'dan Hz. İbrahim ateşi atmışlar. Atmışlar. Fakat ateş, ey ateş yine, hadi ortada bir Hz. Cevbun iniyor. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Yani onu yakma, sön. Emrini aldığı için İbrahim Aleyhisselam mi yakmadı. İyikamazdı de. Çünkü sırat köprüsü ne geçecek ehli imana. Cehennemin eymüğün çabuk geç. Zira senin nurun benim ateşimi söndürüyor. Hani inancımız o. Cennete gitmek için cehennem üzerine kıl dolunca kılıçtan keskin bir köprü kurulmuş. Hiç binasızlar. Bu Yıldan önce Kırsak'ın keskinin köprüden asfalt bir yolda gider gibi eline konu sallaya sallaya içecekler. Yani günahlar yok. Allah onları kolayca karşıya geçirecek. O zaman cehennem diyor ki ona çabuk geç sen öyle bir ruhsun ki rahmetli dolsun ki yağdığın zaman ateşim senecek çabuk geç. bir hadis-i şerifte beyan bulurmuştu. İbrahim Aleyhisselam ki nuru u tamam tamamen nurdan meydana halinde bir peygamber azamidir, azamiydi. Peygamber-i büyük peygamber, manen büyük peygamberiydi. O nurun cehennemi nispetle hiç derecesinde kalan nem ateşini söndürecekti. Tabi bir hadis Üçü geçiyor. Üçü e geçiyor. Geçelim. Şimdi aferin şey, bugün Kalatemel Üniversitesi'nin ayrıcımız var. Onun için dersi biraz kısa keseceğiz. Önceki dersi yol, trafik, merhaba. Trafik her şey şimdi sebep hani, biraz da kurtarmak için diyoruz ama zor, zor zorda gidiyoruz. Onun burada, bu dersen, noktayı koyuyoruz. 77-40. 7 Bitti, 45-6'tan dolaştık sesini. Evet, kopmuş. 70-40 yok. Yani kolay bir sene, çift, çift, şey Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var çocuklar. Anlamını hemen sorayım ki. Ey Fatiha. <gülüyor> Sen bakar mısın Leica saatler?